Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopia'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Ben Akapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik posta adresim. Aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarımda var biliyorsunuz. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler bugün stüdyo değerli bir konuğum var. Ee, sanat tarihçisi ve yazar Gül Repoğlu Hoş geldiniz Gül Hanım tekrar programıma Hoş bulduk ee, bu aralar çok yoğunsunuz. Yani evet. vakit ayırıp geldiğiniz için çok öyle. teşekkür ederim. Ee, yeni çıkan romanınız e, Kavuşmak evet. e, ile ilgili Mesut Cemil Bey ve öğrencisi Türdühan'ın arasındaki aşkı evet, anlatan evet. Aşk. E, romanınızla ilgili epey koşturma <gülüyor> ayrıntısınız. Evet, e, e, çok teşekkür ederim. E, zaman ayırıp geldiğiniz için. Rica ederim. Bu, bu da çok hoş bir konu. Bunu kaçırmam. E, ama romanda da e, aşk hikayesini okurken epey çiçeklerin arasında dolaştım doğrusu. Bunu e, da söylemeden öyle. geçemeyeceğim. Bol bol çiçek koydum oraya evet içimden öyle geldi bir aşk hikayesini anlatırken çiçekler o kadar güzel yakışıyor ki buraya çiçekler ve renkler e, hatta yani e, ciddi aradım araştırdım e, mevsimine göre anlattığımda hmm. hangi çiçekler var bir aykırı şey yazmayayım diye çünkü dediğiniz gibi e, çiçeklere e, bayağı ağırlık verdim büyük bir keyifle de yaptım Har bu harika, işi kavuşmakta ben de, ben de bunu hissettim yani e, harika bir kitap çok, <gülüyor> çok e, teşekkür ederim tabi bu ikinci Girişiniz. daha önce ilk programda Osmanlı Satın'da Lale'yi anlatmıştınız evet, bize evet. çok da hoş bir program olmuştu tadı da kaldı Bugün başka bir çiçekten konuşacağız hepsi özel tabii bütün çiçeklerin ama bütün kültürlerin baş tacı ettiği gülden bahsedeceğiz size de adını veren çiçek Evet evet benim için çok özel ee, yapı Kredi çıkan e, Gül kitabınızda Aşkın, Sanatın ve sonsuzun Çiçeği Gül kitabınızda e, Öyle başlıyorsunuz Yani Gül'ün sizin evet. için anlamından söz ederek başlıyorsunuz Nedir Gül sizin için? İsterseniz böyle başlayalım ha, sonra peki, Konu bizim nereye tabii. götürse oraya doğru gidelim ee, Ben ismimi çok seviyorum Çok memnunum ismimden ee, Böyle çağrılmaktan Ve e, hep bu kitabı yaparken Kitabın kapağının hayaliyle yaptım hep başta ismim yazacak Gül İrepoğlu altında da kocaman bir gül yazacak Hı -hı. böyle bir kapak herkese nasip olmaz dedim Hı -hı. doğrusu şimdi güle bakarsak bir önceki programımızda Lale demiştik ya ve Lale bizim çiçeğimiz Hı -hı. demiştik. E, gül dünyanın çiçeği aslında yalnızca bize mal edilecek bir çiçek değil. E, bütün dünya için önemli ve çok eski bir çiçek biliyorsunuz. Yani e, araştırdığım zaman gördüm ki e, en azından 70 milyon yıl Önce varmış gül, e, yabani gül elbette fosillerden çıkmış gül, yani daha insanlar yeryüzünde yokken güller varmış. De, enteresan e, aslında. E, öyle gerçekten. Yani dünyanın eskisi. Biz Hı -hı. sonradan gelmişiz ve gülü koklamışız ve baştacı etmişiz gerçekten. Her e, kültürde baştacı edilen bir çiçek e, çok anlamları olan e, dinsel anlamları. ...anlamları olan, tasavvufi anlamları Mitolojik olan bir anlamları çiçek, olan. aşk anlamları olan esas tabii Hı. herkes için aşk ilanı demek gül. Hı. Bu bakımdan da önemli ve bir de gülün diğer çiçeklerden ayrı olarak bir... ...çok önemli bir özelliği daha var ki... ...yenilir ve içilir olması. Hmm, tabii. Üstelik şifa olması. Böylece çok benzersiz kılıyor bu özellikler gülü. Bir yandan da elbette pek çok simgesel anlamları var. Böylece sanatın her dalına, edebiyata... Esin veriyor bu çiçek. Neresinden başlayalım bilmiyorum. Ben bu kitabı yaparken zaten e, hani her bir başlık, her bir bölüm için ayrı bir kitap alayım sonradan Kesinlikle. dedim. <gülüyor> Bazılarını da hala yapmaya Hı -hı. niyetliyim ben ananım Anan biliyor musunuz? Öyle mi devam edecek? Evet size. evet yani e, bu konu benim için bitmez. <gülüyor> evet çok zengin bir konu gerçekten. Evet. Bugün aslında programımızda biraz benim botanik Topya programının da e, içeriğinden yola çıkarak aslında gülün resimlenmesi, gülün Hı -hı. betimlenmesi üzerinden biraz e, konuşabiliriz. Evet, evet. E, ilk İlk e, en erken gül betimlemesiz. Dikdörtünüzde yazmışsınız evet. zaten. Yaklaşık 3.500 yıl öncesine evet. uzanıyor. Yani MÖ'de evet. 1400'ler değil ya, mi? Öyle, evet. Giriş bir şey. Girit adasında, Minos uygarlığında e, bir evet, evin kalıntısında bir var, değil mi? Evet, fresk. bir freskte de var. O o Yabani gül elbette yalın kat gül var orada e, ve düşünün ki hala rengiyle duruyor e, bu inanılmaz bir şey bu gülün o yabani e, gülü sonsuzluk Hı -hı. E, yabani, yabani gül. gül. Hı -hı. E, evet tabii e, sonsuzluğuna işaret ediyor bence e, ki bu sonsuzluk meselesi e, hala çok e, gül bağlamında üzerinde durulan bir konu e, ve e, benim için de önemli bir konu e, ama siz e, tabii betimlemeler dediniz orada bu betimlenmiş e, sonra Pompei'de bir e, evin duvarında görüyoruz bu Hı -hı. betimlemeyi Antikite'de e, gül e, çok sevilen ve e, bir Zenginlik simgesi olan Hı -hı. çiçek zaten ee, örneğin Kral Midas'ın um, gül bahçeleri var e, deniyor Hı -hı. Ee, yani bu çok zengin bir adam öyle bunlara bile sahip gibi. E, tabii e, Mevlana sonra Gül'den çok bahsetmiş. E, bütün bunlar bizim dinsel anlamlarımız, uh -huh. yüklenen dinsel anlamlar Gül'e. E, Gül'ün e, sanatta her alanda çok... E, Betimlenmesine de yol açmış elbette Mevlana Mesnevisinde şöyle demiş Gül için Aklın ve zekanın nefesi ebedi krallığa giden yolda tatlı bir rehber diye tarif etmiş evet. Gül kokusunu İlla ebedi görüyorsunuz sonsuzluk ebedi fikri var e Şimdi bu enteresan aslında e Çünkü Gül bir yandan da Gelip geçiciliği bakımından ele alınıyor metinlerde, edebi metinlerde ee, ve şiirlerde. Yani e, aşağı yukarı e, bir gülün tomurcuk olup, o, Hı -hı. güzelce açıp solması bir hafta. Hı -hı. Ve o bir haftalık ömre sığdırılan anlamlar var. Aslında gülün onun, her, her aşamasında, pardon, her e, aşamasında aslında farklı bir var değil e, mi? Goncasında. Goncası tabii, Hı -hı. gençlik Hı -hı. dediğiniz gibi biri olgunluk bir de şu da var demin belki onu da söylemeliydim niye özel derken başka bir çiçek yoktur ki olgun hali neredeyse yaprakları dökülüyor hali bile güzel olsun Hı -hı. öbür çiçekler soldu mu? pek bir şeye benzemez. Ama gül o olgun yarı yarıya dökülmüş hali ile bile hmm. estetik bir Zevk verir seyredene. Böyle özel bir çiçek gerçekten ve dediğiniz gibi çok betimlenmiş tabii. Yani resimlerde duvar resimlerinden başlayarak her yerde gülü görüyoruz. Ve bizim kültürümüze de gelirsek... Burada örneğin Çiniler'de harikulade güller var hı hı. ve demin sizin değindiğiniz gibi hem gonca hali var hem de açmış hali var burada güllerin hı hı. gül betimlemelerinin yani iyice etüt edilmiş bir şey sonra 16. yüzyılda ee, ...hani Nakkaş Karamemi var... Evet. ...hepimizin bildiği, sevdiği... E, ...Kanuni Sultan Süleyman'ın... E, ...divanını, muhibbi divanını... Evet. ...resinlemiş. Lale, de çok gerçeğe ah, ...resmetmiş nasıl? olan... ...yani Gülde de aslında gerçek yakınlık önemli değil mi yine... ...onun ee, resimleriyle? Evet, dediğiniz çok doğru... ...ilk defa o... E, ...stilize etmekten çıkararak... E, ...gerçeğe uygun biçimde... ...betimlemiş gülü ve diğer çiçekleri... ...ve baktığınız zaman onun gonca güllerine... ...o kadar canlı ki... E, ...oysa... Boyutu inanılmaz derecede küçük Biz onu hmm. bütün yayınlarda Benim kitaplarımda da Başka kitaplarda da İyice büyütülmüş ayrıntılar halinde görüyoruz hmm. Hmm. Oysa o kadar ince fırça darbeleriyle Minik minik işlenmiş Düşünün ki bir sayfanın Küçücük bir çerçevesinde o gül hmm. Yani bir tırnak kadar bile yok O gülün orijinali Büyütülmüş hallerini görüyoruz e kitaplarda Görüyoruz. Çok ince ince çalışıyor. Evet Hı? aslında birebir e, belki görsek daha e, farklı olacak ya da anlayamayacağız, algılayamayacağız. Ama o onu o kadar ince ince işlemiş ki nakkaş karaneni. Ve gerçekten bir gülü inceleyerek yakından ah, bakarak. Evet naturalist. E, e, e. Evet. Naturalist bir Tam yaklaşım. Bir naturalist. Değil mi? Evet. Bu da çok önemli. Çok, botanik sanat çok. açısından aslında. Değil mi? İlk Değil örnekleri mi? yine. Siz hep öyle görüyorsunuz onu. Evet. E, insan... <gülüyor> evet. Her şeye bakınca kendi görmek istediğini görüyor. Siz evet, de evet, farkındayım. Ben... E, doğru. E, o gözle bakıyorsunuz bütün. Botanik, botanik, botanik diye bakıyorsunuz her şeye. Ne güzel. Evet. Çok güzel bir bakış Çünkü bu. Çünkü bir, bir anlamda da şeye de kendi köklerimize de bakmaya çalışıyorum. Yani bizim işte botanik sanatı ne kadar geriye doğru evet. gidiyor mesela evet, Aslında evet, evet. burada ilk örneklerini görüyoruz o şeyde. Ee, tabii. Karabemin'in işleri evet. Ee, mücevherlerde, e, de mücevherlerde de var tabii. Var. Gül benim bir ilgi alanım, çalışma alanım mücevherler biliyorsunuz. Mücevher tarihi Hı -hı. ve e, gülün mücevher alanında da ne kadar sık kullanılan e, bir motif olduğunu söyleyebilirim. Evet. ...elmaslardan yapılmış olan güller... Ee, ...örneğin gül yüzük denen bir kavram var bizim e, mücevherimizde. Aslında elmas kesimi değil mi ee, gül yüzük? Elmas gül kesim, kesim. Ha, gül, gül kesim o. Hmm. Gül hmm. kesim, ee, gül yüzük dediğimiz şey aslında... ...bir ortada bir taş, etrafına da taşlar yerleştirilmiş. Gülün en yalın hali. Ama gül diye bahsedilen şey... Ee, ...yine bizim kültürümüzde... ...aynı zamanda çiçek... Hı -hı. ...doğrudan doğruya çiçeğe de gül diyorlar... Hı, ...çiçek anlamına geliyor... Ee, ...evet Hı -hı. öyle bir anlamı da var... ...yani o kadar... E, ...çiçekler... Dünyasını temsil ediyor ki gül e, her şeyden önce e, böyle bir e, anlam yüklenmiş. Ondandır ki e, şiirlerde de çok e, çok var e, sembolik olarak e, yani 16. yüzyılda Fuzuli, Fuzuli bir var. gül kasidesi Hı. o gül redifli bir kaside yazmış ve yani, gülü e, inceleyerek ee, ...yaşamın değerlerini e, görebileceğimizi savunuyor orada... Ee, ...üstü Hı. örtülü olarak... ...gülün halleri ile... Yaşamı karşılaştırıyor hmm. müthiş bir şey Evet evet, evet e, Yani çok ilginç Baki tabi o ünlü şair o da Gül'ü çok ele almış e, Hep güzellik simgesi aşk simgesi sevgilinin kendisi hmm. sevgilinin yanağı dudağı e, her şey böyle Ve tabi e, de, bülbül hikayeleri de ya, var değil mi de nasıl, Evet anlatan. evet yani çok iyi da... hatırlattınız Evet hmm. evet ee, o da bir türlü kavuşamayan sevgililer ve aşık ile aşık, ah değil mi? hem nasıl ve minyatürlü kitaplarda böyle aşıklar betimlendiği zaman yanlarına bir de gül fidanı konuyor. Hmm. Onlar betimleniyor. Ee, yani işte e, Hüsevleşir'in yahut da e, başka hikayelerin kahramanları. E, bütün bunlar yanlarında ya da veda eden sevgililer. Yanlarında bir gül fidanı. Bazısında bülbül de var. Hmm. E, orada feryat figan ediyor. Sonsuza kadar. Bir e, bütün... Ve minyatürlerde de bu hikayeler var tabii ya, ki. Olmaz mı? Hem hmm. de nasıl? Hmm. Minyatürleri e, doğru okursak bize o kadar çok şey anlatır ki onlar. E, yalnızca onlardan bir e, görsel... ...kültür tarihi çıkarabiliriz. Böyle bir projem var biliyor musunuz? Gizlice hmm. söyleyeyim burada. <gülüyor> <Aman> kimse duymasın. <gülüyor> evet. Yani gülün izini pek çok farklı pencereden sürebiliriz. Betimleme penceresinden, edebiyat penceresinden, şiir penceresinden her birinde... ...o kadar güzel renkler açılıyor ki... ...önümüzde... E, ...çağdaş şiirimizde de... E, ...aynı şekilde... E, ...izin verir misiniz bunu Hı? da... E, evet. ...değineyim... ...bence ee, de değinelim isterseniz cihaz. şöyle bir müzik arası da verelim... Aa, ...biraz soruklanalım sonra... ...ama tekrar... güllü bir müzik olsun... Aa, ...tabii tabi... Ee, ...Bora Ayanoğlu'dan o zaman güllerin içindeni dinleyelim... ...mükemmel... ...tamam harika... Çeviri Güller ve dudaklar şimdi ne kadar acı ve gizli Eski bir aşkı anlatır Güller ve dudaklar şimdi Güller ve dudaklar şimdi ne kadar acı ve gizli Eski bir aşkı anlatır ve duda şimdi Döküldü yaprakları Maş Seven yok artık gülleri kayboldu dudakların. Seven yok artık gülleri. Güller ve dudaklar şimdi ne kadar acı ve gizli.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 Merhaba sevgili dinleyiciler 94.9 açıkladığınız ee, sanat tarihçisi ve yazar Gül İrepoğlu ile Gül üzerinden konuşuyoruz. Evet Gül Hanım şehirde Gül demiştik. Evet evet yani bu konuya değinmeden olamaz ee, çok da sevdiğim bir konu. Ee, ...şiir ve gül... Ee, ...çağdaş şiirimize... E, ...gelelim biraz diyorum... Ee, ...örneğin Yahya Kemal'den... ...söz etmeden olmaz... ...onun şiirlerinde... ...gülün e, çok önemi var... ...ve e, aklımıza... İlk gelen mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin e, herhalde hmm. bunu bilmeyen yoktur diye e, düşünüyorum. E, Ahmet Haşim hmm. e, aynı şekilde güller gibi sonsuz iri güller, güller ki kamıştan daha nalan, gün doğdu yazık arkalarında der. Aslında şairin gücü değil mi? Yani Hem o kadar güzel betimliyor ki... E... Gülü görebiliyoruz neredeyse Önümüzde karşımızda. Önümüzde bir tablo beliriyor ve o tablonun odağında da yani gül gülün var, cinsini değil mi? anlayacağız yani. Evet, evet, hem de nasıl. Sonra Nazım, Nazım Hikmet oh, ya. Evet. evet. Yedi tepeli şehrimde bıraktım gonca Gül'ü evet, diyor. Evet, ne kadar güçlü. Ve yani sadece bunu söyleyerek bir anda içimize titretiyoruz değil evet, mi? Evet, Burada evet, gül aslında evet. özlemi anlatıyor. hem de nasıl. E, Tam Pınar tabii Ahmet Hamdi Tam Pınar'ın gül şiiri var doğrudan doğruya hmm. şiirin e, adı gül ve orada e, gülün e, belki de en kapsamlı betimini yapıyor. Çünkü onu bir ana sığmış sonsuzluk rüyası e, diyerek tarif ediyor. E, şöyle diyor e, doldurur hiç durmadan uzattığı butası gül. ...ey bir ana sığmış... ...ebediyet rüyası... Hmm. Ee, ...onun içindir ki... ...ben e, bu kitabın bir ismini de e, sonsuzluğun çiçeği koydum. Tam bunlara e, sırtımı dayayarak bir ana sığmış edebiyat, <gülüyor> bunu yaptım. Evet. Edebiyat rüyası evet, çok güzel. Evet. E, sonra tabii e, Atilla İlhan'ı anmalıyız. Evet. E, bütün şiirlerin içinde en sevdiğim şiir olan e, Ayrılık Sevdaya dahil şiirinde... ...Sarmaşık gülleri vardır hmm. e, Atilla İlhan'ın. E, Behçet Necati Gil, elbette solgun bir gül dokununca hepimizin e, yüreğinde duran bir e, mısradır o. Yahut Cemal Süreyya gülün tam ortasında ağlıyorum der. E, böyle sürer gider e, güllü şiirler ve e, hayatımızın gül bahçelerinin e, aslında e, tek tek çiçekleridir onlar bence. Aa, harika. Gül bahçesi dediniz aklıma geldi. Bir evet, has bahçe o zaman saklidersiniz değil mi? Evet, uzanalım Has Bahçe'ye. E, has Bahçe'de güller çok önemli. E, Topkapı Sarayı'nın hemen dibindeki gülhane bahçesi var biliyorsunuz. Hı -hı. Hala Hı -hı. mevcut olan şu anda gül bahçesi değil orası ama e, gülhane bahçesi e, sarayın gül ihtiyacını karşılamak için kurulmuş bir bahçe. Hı -hı. E, çünkü güllü yiyecekler ve içecekler çok üretiliyor, çok tüketiliyor ve onun içinde gül yetiştirmekte zorlanıyorlar. Hatta bir de Edirne Sarayı'na hmm, yapıyorlar gül bahçesi. Için. Tabii hmm. çünkü çok Tabii ihtiyaç var. Evet, Tabii. güllü tatlılar biliyorsunuz. Benim en çok Şekerler. hoşuma giden hmm. evet hangisi biliyor musunuz ismi Gülbe şeker şemsiyesi. Ay, o, ne kadar hoş ismi. Evet bu ismi aslında çok basit e, diyor ki bir kilo a, gül yaprağı bir kilo şeker e, bunları e, iyicene ezip birlikte bir ay boyunca güneşte bırakın şemsiye şems gül hmm. çiçek demek tabii e, güneşte bırakın işte ondan sonra da bunu karıştırıp üzerine de kaymak koyun. Kendi diyor. adında da var tarifi zaten. <gülüyor> evet evet e, tabii yani e, şaka değil sahici bir ihtiyaç bu. Şifa olarak da kullanılıyor gül biliyorsunuz. Baş ağrısından tutun, göz ağrısına kadar yahut gönle ferahlık vermeye kadar. Ruh'a da iyi olarak... bir şey tabii o da bir e, iyileştiren bir şey değil mi? Ruh'a tamam, da ilgilenmesi. Öyle hala Kokusuyla da öyle Kokusuyla iyileştirmesi aslında önemli. Şu anda bir gül kokladığımız zaman bir an için belki ...kopuyoruz e, her şeyden. Rahatlıyoruz, değil Evet, evet, evet. Çok evet, ilginç. E, evet, öyle. <gülüyor> ne kadar zengin bir konu, hakikaten konuşacak ne kadar çok şey var. Çok, çok. Bu konu bitmez Bir Sabaha Ger kadar Ger konuşabiliriz, gerçekten. sabaha kadar, akşama kadar, bir daha sabaha kadar. <gülüyor> Bence e, dinleyicilerimiz aslında sizin kitabınızı alsınlar. <gülüyor> e, merak ediyorlarsa e, baksınlar. çok merak eden baksınlar. Son bir iki dakikamız kaldı. Hmm. Yani Gül'le ilgili... Ee, şimdi has bahsettik, ee, gülün mutfaktaki yerinden de bahsettik. Ee, objeler de var tabii. E, e, Gülaptan, ilk aklımıza var, gelen tabii e, içine e, gül suyu konan ve e, her büyük e, davette ikram edilen... E, ...çünkü dinsel anlamına da gönderme yapan hem gönle ferahlık verdiği için dağıtılan... E, gül suyu var. E, gül yağı yine e, aynı şekilde e, bedene de iyi gelen bir şey. E, ve e, bütün ee, bu objelerin içinde bir de hamam tasını saymalıyız Eski hamam taslarının göbeğinde hep güller var hmm. Çünkü gül yaprakları da dökülüyor bazen e, Yıkanılan suya Aa, Bu kadar önem veriliyor Yahut sofralara gül yaprakları seriliyor Güzel sofralara e, Bütün bunlar e, gülün e, hayatımızdaki e, çok zengin yerini gösteriyor Arada bence. Aynen onlarla iç içeceğiz. İticici's İç evet. Evet gerçekten çok zengin bir konu. Konuşmakla bitmeyecek bir konu Çok çok teşekkür ederim ee, katıldığınız için ee, Ben aslında e, Gül konusuna devam edeceğim Biraz Batı sanatındaki yerine de konuşacağız ee, Evet mesela, mesela, mesela işte, Joseph' mi? Mi, mi anlatacaksınız anlatacağım, Evet evet, evet Bonapart'ın Yani savaş sırasında e, Düşünün ki kendine İngiltere'den gül fidanları getirmiş Ve Napolyon da buna razı olup Savaşı durdurmuş İşte yani bu çok güzel bir hikaye <gülüyor> i̇şte evet, evet, O ipuç... hikayeleri anlatın evet. siz sonra yani onu evet anlatacağım. Evet çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim. Sevgili dinciler bugün Gül İrepoğlu ile beraberdik. Bize Gül'ü anlattı. Adeta bir bahçede dolanır gibi olduk. Ee, bu haftalık keşif yolculuğumuz buraya kadar. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopia.